Selahat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Medine döneminde ilk nazil olan surelerden biri Bakara suresiydi. Bakara suresi iman ehlini, küfür ehlini ve nifak ehlini anlatıyordu. Özellikle Yahudileri uzun uzun anlatıyordu onların sıfatlarını, onların özelliklerini açıklıyordu. Surenin ilk kısımlarında bütün insanlık varlış gayesine davet ediliyordu. Rahman-ı Rahim'e yönelmeleri, kalplerindeki en engin bağın Rablerine ilişkin bir bağ olması gerektiği vurgulanıyordu. Bakara suresinin 21. ve 22. ayetlerinde Ey insanlar! Sizi, Sizi, ve sizden öncekileri yaratmış olan Rabbinize kulluk ve ibadet ediniz ki muttakilerden olasınız. O öyle bir lütufkardır ki sizin için yeri bir döşek semayı da bir bina yaptı. Ve sizin için semadan bir su indirdi de onunla her türlü mahsullerden size bir rızık çıkardı. Siz de artık bilecek halde iken tutup da Allah'a ortaklar koşmayın buyruluyor. Kullarına Rabbani bir hitaptı. Bütün insanlığı kuşatan bir hitaptı. İnsanı ve insanlığı varlıklar sahnesine çıkaran, yoktan var eden Rabbi Rahim'e ilişkin bir derde düşülmesi gerekiyordu. İnsanın ve bütün varlıkların muhteşem bir sanat eseri olduğunu, bu varlıkların kendi kendine var olamayacağını, Tesadüfen olmasının da asla mümkün olamayacağını insanın derinden kavraması gerekiyordu. Her varlığın kendi yapısının akılları durduracak incelikler işra olması, varlıkların birbirleriyle bağlantılarının da çok yüksek bir incelik üzere olması insanı dehşetlere düşürüyordu. Varlıklar alemi insanı var edene yönlendiriyordu. Ayeti kerime. ''Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin.'' buyruluyordu. Kainata dikkatler çevriliyordu. Yeryüzünün yaşanacak bir gezegen olması, gökyüzünün yapısının tam bir sanat harikası olması ve bir de gökyüzünden su indirilmesi, yağmurun yağması. Yağmurun kalbin ritimleri gibi zayıf bir halle yeryüzüne inişi, insanı ürperten bir güzellik içeriyordu. En sonunda ise yeryüzünde milyonlarca nimetin varlıklar sahnesine çıkması ve başta insan olmak üzere bütün varlıklara rızık olması insanı hayretlere düşürüyordu. İnsanı hayran ediyordu. Ayetin sonu Allah'a ortak koşmayın şeklinde bitiyordu. İnsanın yaratılmasında başka varlığın yardımcı olmasından söz edilebilir miydi? Yeryüzünün yaşanır bir dünya olarak düzenlenmesinde Allah'tan gayrısının tahli olabilir miydi? Gökyüzünün inşasında galaksilerin, yıldızların ve gezegenlerin oluşumunda ve ahenginde Allah'a yardımcı olan bir varlıktan bahsedilebilir mi? Gökyüzünden trilyonlarca yağmur tanecinin zarif bir şekilde yeryüzüne indirilişinde Allah'a ortaklık yapmış bir varlık olabilir mi? Bütün bunlar sonsuz kudret ve ilim sahibi Allah'ın sanatıydı. Rabbi Rahim'in asla bir ortağı, bir benzeri, bir yardımcısı olmazdı, olamazdı. Rabbi Rahim de kullarından Allah'a ortaklar koşmayın buyuruyordu. Yaratılanlar yaradana nasıl ortak olabilirlerdi? Yaratılanlara nasıl olur da ilahi özellikler verilebilirdi? Bakara suresinde, yer yer nifak hareketinden söz ediliyordu. Münafıkların daima müminlere sorunlar çıkardığı, onlara karşı dikkatli olunması gerektiği öğretiliyordu. Mekke döneminde Mekke toplumunun yapısı gereği bir nifak hareketinin olması mümkün değildi. Müminler Mekke'de azınlık konumundaydılar. Medine'de ise müminler gün geçtikçe kuvvetleniyor, bu toplumsal yapı içerisinde bazı insanlar iman etmedikleri, İslam'ı kabul etmedikleri halde Müslüman olduklarını söylüyorlardı. Gerçek yüzlerini gizliyorlardı. Hedefleri ise fırsat buldukça müminleri zafa uğratmak, onları perişan etmekti. İslam hayatın doğal akışında da, anormal şartlarında da eğitim ve öğretimi devamlı kılmaya özen gösteriyordu. İnsanlığın temel çizgisi, en kuvvetli çizgisi ilimdi. Allahu Teala ilim kervanında geri kalmış toplumları insanlığın önüne getirmiyordu. Müminlerin hayatında en belirgin çizgi ilimdi. Ümmetin ilim öğrencileri geceli gündüzlü bir çabanın, çalışmanın içinde olacaklardı. Uykularını feda edeceklerdi. Zorlukları bahane etmeyeceklerdi Arılar misali çalışacaklardı Değilse izzetin semdine dahi varamayacaklardı İnsanlığa en güçlü kelamı İslam bilgileri söyleyecekti İnsanlığın kulağı İslam bilgilerinde olacaktı Peygamber Efendimiz insanlığın üstadıydı Şerefli arkadaşlarını daima ve dengeli bir hal içerisinde bilgilendiriyordu Peygamber Efendimiz konuşmalarında yer yer tekrarlar ederlerdi. Tekrar anlaşılmayı kolaylaştırırdı, ezberlemeyi kolaylaştırırdı. Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah bir söz söylediği zaman anlaşılması için bazen üç defa tekrarlardı diyordu. Sahabe-i kiramın Peygamber Efendimizin konuşma üslubunu anlatırken tane tane konuştuğunu Kelimeleri saymak isterlerse sayabileceklerini söylüyorlardı. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarının iştiyaklı oldukları zamanları korlarlardı. Sohbetlerini uzun tutmazlardı ki bir usanma, bir isteksizlik oluşmasındı. Sohbetleri çok kısa da tutmazlardı. Her şeyde dengeyi gözetirlerdi. Her şeyi yerli yerinde yaparlardı. Her şeyi kıvamında götürürlerdi. İbn-i Mesut öyle diyordu. Peygamber Efendimiz bıkıp usanmamamız için birkaç öğütle bizi gözetip koruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam manaların anlaşılması için özellikle soyut konuların anlaşılması için misaller verirdi. Misallerle akla ve kalbe konuyu yaklaştırırdı. Anlaşılır hale getirirdi. Namazın mümin insanı nasıl arındırdığını anlatıyordu. Sizden birinizin evinin önünden nehir geçse, o nehirde günde beş kez yıkansa ne dersiniz, onda kirden eser kalır mı buyuruyordu. Sahabe-i kiramsa, o kişide kirden eser kalmaz, ey Allah'ın peygamberi diyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, işte beş vakit namazda böyledir buyuruyordu. Haşr suresinin 21. ayetinde, biz bu Kur'an'ı, bir dağın üzerine indirseydik Herhalde sen onu Allah korkusundan başına eğmiş Çatlamış görürdün O temsiller yok mu? İşte biz onları insanlar için yapıyoruz Umulur ki düşünürler Buyuruyor. Hazreti Abdullah bin Ömer radıyallahu an. Ben Allah'ın Resulünden tam bin misal ezberledim diyordu Efendimiz aleyhissalatü vesselam Öğretimde kullandığı yöntemlerden biri de soru sormaktı Soru sorarak dikkatleri daha bir yükseltiyor Böylece konunun kalıcı bir şekilde öğrenilmesini temin ediyordu Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh Resulullah'ın bir hadis i şerifini anlatıyordu Efendimiz sahabesine soruyordu Müflisin kim olduğunu biliyor musunuz? Sahabe-i kiram Bize göre parası avmalı olmayan kimsedir dediler Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz müflis şu kimsedir ki kıyamet gününde namazla, oruçla ve zikatla gelir. Ama buna küfretmiş, şuna iftira etmiş, bunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, dövmüş, onun hayırlarından buna verilir, ona verilir, üzerindeki hakların tamam verilmeden önce hayırları tükenirse bu defa onların hatalarından alınır, ve onun üzerine atılır. Sonra dağ ateşe atılır buyuruyor. Peygamber Efendimiz müminlerin kardeşliğini anlatıyordu. El parmaklarını iç içe koyup birbirlerine geçirdi. Hz. Ebu Musa el-Eşari rivayet ediyor. Mümin mümine birbirleriyle keletlenmiş bir binanın kerpiçleri gibidir buyurdular. Ve böyle söyledikten sonra parmaklarını iç içe koyup birbirine geçirdiler diyor. Peygamber Efendimiz doğal olarak takdir duygularını beğen buyururdu. Ebu Musa el Allah'ın son derece güzel Kur'an-ı Kerim okurdu. Bir gün Peygamber Efendimiz Ebu Musa el-Eşer'i ''Keşke dün gece senin Kur'an okumanı dinlediğim zaman beni görseydin. Sana Davut ailesinin mizmarlarından bir mizmar verilmiştir.'' buyurdular. Peygamber Efendimiz bir yanlış anlatırken şahsiyet yapmazlardı. Neyin yanlış olduğunu beyan ederlerdi. Ebu Hümeyt es saidi radıyallahu anlatıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Süleyman oğullarının zekatlarını almak için İbni Lütbiye adında bir adamı görevlendirdi. Adam zekatları toplayıp gelince Peygamber Efendimiz'e bu sizin malınız, bu da bana hediyedir diyordu. Sonra Resulullah bize bir hutbe okudu. Allah hamdetti ona senada bulundu. Sonra da şöyle buyurdu: Ben sizden bir adamı Allahu Teala'nın beni idareci kıldığı bir işte görevlendiriyorum. O da kalkıp geliyor ve bu malınızdır. Bu da hediyemdir. Bana hediye edilmiştir diyor. Baba ve annesinin evinde oturmuş olsaydı bu hediyeler ona gelir miydi? Vallahi sizden biriniz haksız yere bir şey alırsa Kıyamet gününde onu taşır bir halde Allahu Teala ile karşılaşacaktır. Börürtüsü olan bir deveyi veya bir ineği yahut bağran bir koyunu taşıdığı halde Allahu Teala ile karşılaşan sizden birini mutlaka tanıyacağım buyurdular ve sonra her iki koltuk atlarının beyazlığı görününceye kadar ellerini havaya kaldırarak şöyle buyurdular: "Allah'ım, tebliğ ettim mi?" Bir sahabi Mescitlerinin imamından şikayetçi oluyordu Namazı uzun kıldırdığından şikayet ediyordu Peygamber Efendimiz son derece rahatsız oldular Gül yüzleri al al oldu Ey insanlar siz nefret ettiriyorsunuz İnsanlarla namaz kılın Kıldıran kimse hafifletsin Çünkü kılanların arasında hasta Zayıf ve ihtiyaç sahibi kimseler vardır buyurdular Sürekli bir eğitim ve öğretim vardı Beşikte başlayan, mezarda biten bir öğrenim vardı. İslam diyarı baştan başa bir mektep Hoşça Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.